ilk sorumuz şöyle. Diş dolgusuyla ilgili hanımların özel hallerinde diş dolgusu çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Yani üzerine kapladığından dolayı gusül abdestimiz oluyor mu, olmuyor mu meselesi. Şimdi eee guslün yani boy abdestinin farzları var. İşte ağzı yıkamak, bunun içine su çekmek ve bütün vücudumuzu yıkamaktan ibaret. Yani mazmaza, istinşak cümle bedeni yıkayıp park etmek şeklinde <gülüyor> Osmanlı döneminde formül etmişler. Yani abdesti ağzın içini ve burunun e, buruna su çekmek, ağzının içini yıkamak e, sünnet iken boy abdestine farz. Şimdi buradan hareketle e, yani acaba dişin e, işte dolgusu esnasında doldurulduğu zaman e, ne olacak e, diye bir tereddüt var. Bir de e, işte bir ee, televizyonun radyosunda e, ismi malum bir şahıs var O da ısrarla bu konuyu işliyor Biraz oradan kaynaklanıyor Şimdi e, insan sağlığı Çok önemlidir Siz e, Dini görevlerinizi yapabilmeniz için Sağlıklı olmanız lazım Mesela sağlıklı değilseniz Namazınızı kılmada sıkıntı çekersiniz Oruç tutamazsınız Cihat yapamazsınız Efendim işte haç görevini yapmanız mümkün olmaz başka görevleri yapmanız mümkün olmaz. Onun için sağlığı korumak her Müslümanın görevidir ve Allah'ın emridir. Dolayısıyla diş dolgusunda gerektiğinde dişi korumak için kaplanmasında veyahut da şimdi implant dedikleri işte çene kemiğine dişi kaynatıyorlar. Evet. E, vida, şey, vida, vida yapıyorlar. Ondan sonra e, ne bileyim işte çürüyen dişi e, kesiyorlar etrafını böyle küçülüp üzerine kaplıyorlar. Bunların hiçbirisinde bir sakınca yok. Tamamen bunlar tedaviye yönelik şeylerdir. Yani insan sağlığını korumaya yönelik şeylerdir. Bunlar da bir dini görevdir. Şimdi diş doldururken veya diş kaplatırken abdestli olmalı mıyız? Veya bir insan cünüp olsa mesela adet halinde hanımlar dişlerini dolgu yaptırsalar veya kaplama yaptırsalar ne bileyim işte köprü yaptırsalar caiz olur mu? Kesinlikle olur. Hiç da bir sakınca yok. Yani abdestli, hani insan Müslüman sürekli abdestli olsa güzel olur. Ama abdestsiz olarak e, dolgu yapılırsa olmaz diye hiçbir şey yok. Dini İşleri Yüksek Kurulu'nun e, görüşü de e, bu konunun e, uzman e, bilgilere de böyle diyor. Yani farklı şeyi söyleyenler şahıs görüşlerdir, onlara itibar edilmez. Bir kişi namaz kılarken hocam abdesti herhangi bir nedenden dolayı bozuldu. Namaz kılarken? Evet namaz kılarken. Bu namazı nasıl tamamlaması <gülüyor> gerekir? Şimdi namaz kılarken atıp, en doğrusu yeniden e, kılmak gerekir ama şöyle de yapılabilir. Delim ki e, ikinci rekatın sonunda dört rekatli bir namaz <gülüyor> diyelim. Tahiyetin de bozuldu. Gidip kalkıyorsunuz. Efendim, abdest alıp gelip oturup hiç kimseyle konuşmadan dünya kelamı etmeden abdest almanın dışında başka bir şey yapmadan namaza muhalif bir harekette bulunmadan geliyorsunuz kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ee, ama bunu yeni baştan kılmak daha güzel olur Yani çünkü abdest bozunca namaz da bozulmuş olur ee, onu artık ben gider giderken ben olsam şahsen zaten herkes de öyle yapıyor e, yeniden kılarım. Hani e, bizim kitaplarımızda e, mesbuk, müdürük, layık diye bir üç mesele var ya işte hı hı. bunlardan birisidir bu. Evet. Yani en iyisi lahip dediğimiz şeydir. Yani e, cemaate uydunuz mesela şey de olabilir. Hadi kendi başınıza değil de cemaate uysanız mesela e, işte imam da namaz kılarken e, dört hareketli bir namazda söz gelimi ikinci hareketli abdestin bozulduysa işte hemen gideceksiniz abdest alacaksınız namaza muhalif bir şey yapmayacaksınız siz gelince arada da dedim ki imam dördüncü vekatın sonuna geldi tayyata oturduysa oturacaksınız efendim işte selam vermeyecek imam selam verecek cemaat selam vermeyecek kalkacak o kılamadı namazı sanki imamın arkasındaymış gibi hareket edip kılacak Hı -hı. tamam şey evet, yani şey, şey bu tamam yani, lakin hükmü bu e, mesbuk biliyorsunuz namaza sonradan yetişen sonradan, kimse Müdür, şey müdrik imama e, zamanda Başından yetişen dedi. imamla başlayan İttibaren. lahık da imama uydu ama işte böyle burnu kanaması, midesinin gaz kaçırması vesaire sebeplerle abdesti boğulan kimsenin durumu ile ilgilidir. Yani onu da yeniden kası olur mu ya? Olur.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 İrdilu akrabı lüt takva ayet kirmesi. İrdilu beyne evlad ü kümüşte hani adil olun, adalet takvaya daha uygundur, daha yakındır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın hadisi şerifi ve önce okuduğum ayet kirme çerçevesinde Müslümanların çocuklarına adaletli davranmaları Allah ve Peygamber'in emridir. Hocam Kocaeli'den Soner Bey hattımızda. Alo. Alo. <gülüyor> Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben Kocaeli Kanada'dan Soner'a çıkıyoruz hocam. Nasılsınız? İyiysiniz hocam. Elhamdülillah sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Sağ olun. sen de Hocam abdest alırken e, dualar hangileri Abdest alınacak dualar hangileriydi? Abdest alınacak duaları bilmiyorsak hangi dualar yapmamız lazımdı hocam? Evet. Başka sorunuz var mı?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 diye başlayıp mesela yüzü yıkarken Allah'ıma beyiz vecihi bini hurike yemetler yaz vücuhu ve tesvet vücuhu yani işte kıyamet gününde bir kısım yüzer beyaz bir kısım yüzer siyah olacak o günde benim yüzümü beyaz ya beyaz yap ya Rabbi diye dua etmek mesela sağ el yıkarken Allah'ıma atı kitabı yeminem mesela ya Rabbi Allah'ım kitabımı sağ elinden ver sağ elinden verme diye dua etmek. Mesela ayakları yıkarken Allahu mesabbis biz ala sırat yeme tezulü e, fi ile aktam işte ayakların kaydı günde sırat köprüsü üstünde ayaklarımı sabit tut bir diye e, yapılabilecek dualar var. Mesela bunları e, nerede bulabilir bu kardeşimiz? Mesela müftülüklere giderse, Diy Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı bir namaz ilmihali var. Ya yani namaz sadece namaza özgü e, bir ilmihal. O da orada bu dualar var. Şayet bu duaları ezberleyemezse ama besmele çekecek La İlahe illallah diyerek Eşhedü En La İlahe illallah ve Eşhedü En Muhammeden Resulullah diyerek abdest alabilir. Ee, abdest uzunlarını yıkarken hiçbir dua yapmasa da yine abdest olur. Ama sonunda Eşhedü En La İlahe illallah ve Eşhedü Muhammed Muhammeden demek bu konuda hadis-i hadis şerif var. Peygamberimizin tavsiyesi var. Ee, Kadir Suresini okumak. Yani İnna Ezzelna diye başlayan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 dahil 3 kişi imam ağıç 3 kişi mezhep imamları yani Hanefi mezhebin içindeki imamlar arasında ihtilaf var ama netice itibariyle e, hadis-i şeriflerde e, bir defa ayet kirmede şu kadar kişi olursa e, efendim şehirde olursanız izin verilmiş bir camide olursa cuma kılın diye bir şey yok. İzanu diye İzanu diye lisalat min yevmil cumu'at fesal Değil mi? Cuma günü Ezan okunduğu zaman işi gücü bırakın, namaz kılmaya gidin diyor, emrediyor. Dolayısıyla Dinişler Yüksek Kurulu'nun cuma ile ilgili bir aldığı karar var. Orada üç kişi varsa bir yerde, ister şehir olsun, ister köy olsun, ister mahalle, ister mezra olsun, cuma namazı kılınır diyor. Mesela benim küçüklüğümde yaylılarda namazgahlar vardı. Yani üstü açık, etrafı çakılla örülmüş. Orada cuma namazı kılınırdı. Evet. Peki hocam bu cuma namazının bütün niteliklerini sağlamazsa yine de kılınabilir mi? Nasıl niteliklerini sağlamazsa? Soruyu anlayamadım. Yani neyin niteliklerini sağlamazsa? Yani cuma namazının sahih olması için gereken bazı şartlar Bak, var. Bak cuma ya, namazının sahih olması için bir, cuma namazı öğle namazı vaktinde kılınacak. İki, Doğru. cuma günü kılınacak. Yani perşembe günü kılabilir miyiz? Olması. Kılamayız. Üç cemaatle kılınacak. Tek başımıza tamam. kılınamayız. Üç işte hutbe okunuyor öncesinde. Değil mi? Ee, bunun dışında işte e, namaz kılan yer umuma açık olacak. Hmm. Hatta biz şimdi mesela e, büyük hapishaneler var mesela. Oralarda cuma namazı kılınır mı? Kılınır diye izin veriyor. Veya fabrikalar var. Adamın 500 bin tane işçisi var. Oraya yapmış kocaman bir cami mesele. O da kılınır mı? Kılınır diye e, dini şerifleri kullanan görüş beyan ettik biz. Evet. Tamam, tamam mı? Yani e, yani bir cuma namazının yani, e, bazı diğer şartlar abdestli olmak vesaire Hani e, normal namaz diğer namazlar, cuma dışındaki namazlar için gerekli olan şartlar yani o 12 farz, asgariden 12 farz, cuma için de geçerli. Ama cumaya özgü şartları nelerdir? İşte, Cuma gün kılınacak, cemaatte kılınacak, hutbe okunacak. Yani bu, bunlar. Onun dışında evet. şey yok yani. Evet hocam. Aydın'dan Necati Bey arıyorlar. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Ee, hayırlı akşamlar. Ee, ben hocama bir şey soracaktım. Buyurun. Ev, evimizin önünde e, üç dönüm kadar bir hazine arazisi var. Biz oraya sebze falan ekip pikebilir miyiz? Dinen bir sakıncası var mıdır? Hmm. Başka sorunuz var mı? Başka yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Şimdilik. Şimdi Osmanlı döneminde araziler ikiye ayrılıyordu. Mülk araziler bir de miri araziler. Yani savaşlarla elde edilmiş devletin elinde olan araziler. Bu araziler Osmanlılar tarafından vatandaşlara mülkiyeti değil intifak kullanım hakkı verilmiştir. Dolayısıyla bu miri arazilerde yani delim ki ben bir tarlaya ekim biçiyorum ama o tarlanın mülketi bana ait değildir. E, emaneten ekiyorum. Yani devlet onu benden her zaman alabilir. Bu tür arazilerde üşür olmazdı. Yani toprak mahsullerinin zekatı olmaz. Hani ticareti yapıyorsa olurdu. Ama mülk arazilerde olurdu. Veyahut da bir mülk arazi eğer ticareti yapıyorsa onu da zekat olacak. Şimdi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey kalmadı. Yani Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü milletin elindeki arazileri hepsini şahıslara şey verdiler. Tapu verdiler. Dolayısıyla mülk arazi oldu. İnsanlar mülk arazisine istediği gibi tasarruf yapabiliyor. Bunun dışında yani şahısların mülkiyetinde olan şahısların mülkiyetinde olan arazilerin dışında bir de köy tüzel kişiliğine ait. Mesela belediyeye ait. Bir de hazineye ait. Yani o hazineyi mal ilçelerde mal mü, ilçelerde, mal illa de defterdarlık ilgileniyor. Yani devlete ait diyelim e, araziler var. Şimdi bu kadar biraz dolandırdık e, işi de anlaşılsın diye yaptım. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki bizim evimizin yanında şurada bir e, arazi var. Bu da devletindir. Bizi eksik bir şeysek olur mu? Bu arazi kimindir? Devletin arazisidir. Devletin Siz şahıs olarak bu araziyi kendiliğinizden ekemezsiniz. Gidip kiralamanız lazım. Hmm. Yani İzimsiz yani, bir şekilde Şimdi olmaz. mesela bizde şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde idari yapılanmada eğer ildeyse ilin birinci derece sorumlusu validir. Valiye muhafet edecek. İlçelerde kaymakamlıktır. Kaymakamlığa muhafet edecek. Ben buraya işte ekip biçeceğim diyecek. Yani diyelim ki kaymakamlık ona ücretli veya ücretsiz ekebilirsin derse problemi yok ekebilir. Değilse mesela devlet arazilerini herkes istediği gibi gece rondolarda yağmalandığı gibi yaparsa bu doğru değil. Yani orada sizin de hakkınız var. Devlet bir adam değil ki devlet bir örgüttür. Yani devletin arazileri, hazineleri yani hazine hayat, mal mülklerin hepsi 75 milyon 76 milyon insanındır. Evet. Yani altın, kendiliğinden ekip biçmesi doğru değildir yani onu ifade etmek istiyorum. İzin alacaklar. Evet. İzin eğer alabilirlerse. Evet. Ekip biçebilirlerler. Evet. evet. hocam altın hesabı sorulmuş. Bankalardaki altın hesabı. Bankalardaki altın hesabı neyi soruyorlar? Zekatını mı caiz soruyorlar? Caiz midir? Ha. Caiz midir? Şimdi e, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 3. ayet kemesinde esas bile le ta'awenu alal bir ve takva le ta'awenu alal ismi ve udvan yani iyilik güzellik iyi işler ve takva konusunda yardımlaşın düşmanlık ve günah konusunda yardımlaşmayın diyor şimdi edallu alal hayri kefali diyor peygamberimiz Hayır delalet eden onu yapan gibidir gibi şerre delalet eden de o şeri yapan gibidir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 Faizcilik. Yani topladığı paraya faiz veriyor, verdiği paradan da faiz alıyor. Yani kendisi az faiz veriyor, çok faiz alıyor, aradaki de bankanın karı oluyor. Yani banka şeye göre, yani bu esasa göre kurduğu için Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işletmiş oluyoruz. Mesela siz bir içki fabrikası açmak istiyorsunuz, paranız yetmedi, benden para istiyorsunuz. Ben de çıkarsam size bir 50 bin lira versem. Siz de o 50 bin lira kendi paranızla kazanarak bir içki fabrikası açsanız ve yeni bir içki üretseniz, millet de içse siz de günahkar olursunuz. Ben de size para desteği verip bu içkinin üretilmesini sağladığım için günahkar olmuş olurum. Evet. Tamam mı? Yani günaha aracılık etmekti. Değil mi? Birisi hırsızlık, hı hı. hırsızlık yapmak istese, birisi de onu merdiven kuru verse etrafını gözlese, hırsızlık eden de, Efendim, e, hırsızlığa yardım eden de günahkâr olur. Bugün modern hukukta da böyledir. Mesela adam öldüren de e, e, suçlu, o öldürmeye yataklık eden, yardım eden evet, yardım ve kimse de e, suçlu. Yani modern hukukta da böyle, e, İslam hukukunda da böyle. Evet hocam, kısa bir araya çıkalım. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.